Bismihî subhânahû ve emmî şe'in illâ yüsbihu bihamdih. Esselâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtühü bi aded kelimâtil Kur'ân ve hurûfâtihâ. Aziz siddîk mübarek kardeşlerim ve Hizmeti Kur'âniyede kuvvetli, faal, sebatkar arkadaşlarım. Bu günlerde benimle 6 adam, başta marango Ahmet, ahirinde ben manevi ihtira binaen birer meseleye medar olmuşuz. Birincisi faal, cidden çalışkan, Risale-i Nur ve Medrese-i Nuriye talebelerinden marango zahmetin mektubunda, eşref namında on yaşında bir masum çocuğun, köyünü, malını terk edip, iki gün mesafeden gelip, hiç yazı yazmadığı halde, on gün zarfında Risale-i Nur'u yazmağa muvaffak olması, Risale-i Nur'un bir kerameti olduğu gibi, Medrese-i Nuriye'nin de harika bir çiçeğidir deniliyor. Evet, biz de deriz ki, Maddi bir kışta güzel çiçeklerin açılması bir harikayı kudret olduğu gibi bu asrın manevi ve dehşetli kışında Sava köyesinin yani savaş şeceresi bin güzel çiçekler ve cennet meyveleri açması ve Isparta memleket bahçesi binler gül-ü Muhammedî aleyhissalatu vesselam çiçekleri açması haşiye ve her biri satberk olarak yani her bir çiçekte yüz parça yaprak Elbette harika bir mucize-i rahmet ve bu memlekete harika bir keramet-i inayeti rabbaniye ve Risale-i Nur talebelerine harikulade bir ikram-ı ilahidir diye itikad edip Cenabı Hakk'a şükrederiz. Marangoz Ahmed'in mektubunda Darı Viran köyünün eski zamanın çalışkan talebelerini andıran fedakar talebeler bizi ve eski zaman talebelerini tahassürle yad eden madreseden yetişme risale Nur talebelerine derin bir sürur verdi. Medresesi-i Nuriyye'nin hanımlar talebeleri Kur'aniye ile dualarıyla, duaları evratlarıyla çalışkan kalemlere manevi yardımları çok güzeldir. Bu havalideki hanımlara da tam bir ders olur. Cenabı Hak onlardan ve o medresenin umum talebelerinden ve üstadlarından ebeden razı olsun. Ahmed'in rüyası çok mübarek ve güzeldir. Hazreti İsa'nın aleyhisselam kuvvetli sadasını işitmek, İyisevilerden kuvvetli bir imdat Hizbül Kur'an'a iltihak etmeye işaret olabilir. İkinci adam ve meselesi Risale-i Nur talebelerinden bir genç hafız pek çok adamların dedikleri gibi dedi. Ben de unutkanlık hastalığı tezahüt ediyor, ne yapayım? Ben de dedim, mümkün oldukça namahreme nazar etme. Çünkü rivayet var. İmam-ı Şafii'nin radıyallahu anh dediği gibi Haram nazar nisyan verir. Evet, ehli İslam'da nazarı haram ziyadeleştikçe hevesat-ı nefsaniye heyecana gelip vücudunda su istimalat ile israfa girer. Haftada birkaç defa gusle mecbur olur. Ondan tıbben kuvve-i hafızasına zaaf gelir. Evet, bu asırda açık saçıklık yüzünden husûsan bu memal-i harrede o su-i nazardan su-i istimalat umumi bir unutkanlık hastalığını netice vermeye başlıyor. Herkes cüz'i külli o şekvadadır. İşte bu umumi hastalığın tezayüdüyle, hadis-i şerifin verdiği müthiş bir haberin tevili ucunda görünüyor. Ferman etmiş ki, ahir zamanda, hafızların göğsünden Kur'an nez ediliyor, çıkıyor, unutuluyor. Demek bu hastalık dehşetlenecek, hıfz-ı Kur'an'a bu su nazarla bazılarda set çekilecek, o hadisin tevilini gösterecek. Lâ 3. adam ve meselesi Bizlerle pek çok alakadar bir zat çok defa dehşetli şikvayet ediyor ki ben adam olamıyorum gittikçe fenalaşıyorum manevi hizmetlerimin neticelerini göremiyorum diye medet istiyor Ona yazıyoruz ki Bu dünya darul hizmettir ücret almak yeri değildir Amali salihanın ücretleri meyveleri nurları berzahta ahirettedir O bâkî meyveleri bu dünyaya çekmek ve bu dünyada onları istemek ahireti dünyaya tabi etmek demektir. O ameli salihin ihlası kırılır, nuru gider. Evet o meyveler istenilmez, niyet edilmez, verilse teşvik için verildiğini düşünüp şükreder. Evet bu asırda bir iki mektupta beyan edildiği gibi o derece hayatı dünyeviye damarına dokunmuş ve yaralamış ve heyecana getirmiş ki mübarek ve ihtiyar ve hoca ve ehli salahat olan bir zat dahi Dünyada bir nevi hayat-ı uhreviye ezvakını istiyor. birinci derecede dünyada zevki hayat onda hükmediyor. 4.'sü bizimle alakadar bir zat, pek çokların şakwa ettikleri gibi eskiden şiddetli bir tarikatta okuduğu evradındaki zevku şevkini kaybettiğini ve sıkıntı ve uyku galebe ettiğini müteessifane şakwa etti. Ona dedik: Maddi hava bozulduğu vakit nasıl ki sıkıntı veriyor, asabî sinelerde inkıbaz hali başlıyor, öyle de bazen manevî hava bozuluyor. Hususan maneviyattan yabanileşmiş bu asırda ve bilhassa hevesat ve müstehiyyât-ı nefsaniyeyi taammüm etmiş memleketlerde ve hususan şuhûru muharreme ve şuhûru mübarekede manevî havayı tasfiye eden âlem-i İslam'ın intibah ve tevecüh-ü umûmîsi O mübarek şuhurun gitmesiyle tevakkuf etmesinden fırsat bulup havayı bozan dalaletlerin tesirleri zamanında ve bilhassa kış taziyakati altında bir derece hayatı dünyeviye ve hevesatün efsaniyenin tasallutlarının noksaniyetinden ehli İslam ve ehli imanda hayatı uhreviye çalışmak ihtiyağı baharın gelmesiyle hayatı dünyeviyenin ve hevesatün efsaniyenin inkişafıyle o iştiyak uhreviyeyi gizlemesi anında, elbette böyle kutsi evratlarda zevk, şevk yerinde esnemek ve fütur gelir. Fakat madem, hayr-ül umûr-i ahmez meşekkatli, külfetli, zevksiz, sıkıntılı âmâl-i ve umûr hayriye daha kıymetli, daha sevaplıdır. O sıkıntı da, o meşekkatteki ziyade sevabı ve makbuliyeti düşünüp, sabır içinde mesrûrâne şükretmek gerektir. 5.'si Risale-i Nur'un bir talebesi Risale-i Nur'a çalışamadığının bir sebebi derdi maişetin ziyadeleşmesi olduğunu söyledi. Biz de ona dedik: "Risale-i Nur'a çalışmadığın için derdi maişet sana şiddetlendi. Çünkü bu havalide her talebe itiraf ediyor ve ben de ediyorum ki Risale-i Nur'a çalıştıkça yaşamakta kolaylık ve kalpte ferahlık ve maişette suhûlet görüyoruz." 6.'sı Bu bir çare saittir. Herkesin arzu ettiği ve istediği ve ferahla kabul ettiği şahsına karşı hürmet ve muhabbet ve sohbet fakat Risale-i Nur'a taalluk eden noktalar haricinde bana ağır geliyor, beni sıkıyor, müteessir ediyor. Tahmin ediyorum ki Risale-i Nur'un yüksek hasiyetleri ve şakirtlerinin şahs-ı manevîsinin pek büyük meziyetleri şahsım gibi mesleki acizde fazla ileri giden bir aciz ve bir çarenin zayıf omuzuna o dağ gibi manalar yüklense, altında ezilir, sıkılır diye anladım. Bu ahirki iki meselede pek kısa kesmeye kağıt mecbur etti. Nur, gül ve Lütfinin kahraman varisleri, mübarekler yüksek heyeti ve Medrese-i Nuriye ve masumlar ve ümmi ihtiyarların her birisine binler selam ediyoruz. Duanıza muhtaç, size müştak kardeşiniz Said Nursi. Aziz, sıddık, sarsılmaz, yılmaz, sebatkar, fedakâr kardeşlerim, böyle şiddetli taarruzlara karşı sizi teşciğe lüzum görmüyorum. Sizin kuvvetli metanetiniz ve Risale-i Nur'a gelen her hadise-i altında bir inayet ve rahmet bulunduğuna itikadınız, teşciğinize kâfidir, biliyoruz. Yalnız bir noktayı merak ediyorum. Elde edilen bütün Risale-i Nur, yalnız bir takım mıdır ve kimin imiş? Anlamak istiyorum. Her kiminse, merak etmesin, daha ehemmiyetli makamlarda onun hesabına fütuhat yaparlar, sevap kazandırır. Ona bir takım Risale-i Nur tedarik edilebilir. Hem tevkif altında kimse var mı, hem ona havale edilen hoca kimdir? Sâniyen, Sabri'yle Hâfız Ali'nin reyiyle, tesil-i muhabere için verdiği karar ile bazen Atabey yoluyla muhabereyi, Onlar gibi biz de kabul ettik. Lütfi'nin bir varisi Abdullah Çavuş namıyla adresiyle gönderilecek. Salisen, Sabri'nin mektubunda tevafuklu yazdığı mucizatı Kur'aniye ve Risale-i Nur hakkındaki istihracı bizi fevkalade mesrur eyledi. Hasan Atıf'ın bize yazdığı şaşalı ve cazibedar mucizatı Kur'an'ı esas yapıp sair risalelerde İcaz-ı Kur'an'ın nüktelerine dair mebahisi ona zeyiller şeklinde ilhak ettik, güzel bir surete geldi. Ez cümle, Ayetül Kübra'nın Kur'an'a dair on 17. mertebesi, 20. söz ve Sure-i Fet'in ahirki ayetin mucizi olduğuna dair 7. lema ve feristenin rumuzatı Semaniye'ye dair mühim parçaları ve Kenzül Arş'ın iki nüktesi gibi parçalar o zeyillere girmiş. Aynen Mucizat-ı Ahmediyenin zeyilleri gibi parlamış. Nurlar santralı Sabri O yazdığı güzel mucizatı Kur'aniyeyi, inşallah onlarla tam güzelleştirir. Rabian, merhum Lütfi'nin hakiki ve pek ciddi bir varisi olan Abdullah Çavuş'un mektubu onun derece-i sadakat ve ihlasını ve irtibatını gösterdi. Her vakit İslam köylü Abdullah ile o Abdullah Çavuş'u duada beraber yad ediyordum. Elhak o makama layık olduğunu gösteriyor. İstediği fihristenin musahah, son kısmı inşallah ona gönderilecek. Fakat zannettiği gibi çok tashihat edilmemiş. Çünkü taksim amal suretiyle o mübarek kardeşlerimin yazılarını mübarek yadigâr gördüm ve değiştirmeye kıyamadım. Hamisen, bugünlerde o hadisede Risale-i Nur'un bir derece tevakkufuna ve dünyaya bakmağa ve yirmi senedir konuşmadığım adamlarla konuşmağa ve hizmet-i Kur'aniye noktasında memnu olduğumuz siyasete temas etmeye mecbur olacağım diye Endişeden gelen şiddetli bir teessürden zahiren görülmez manen tehlikeli bir hastalık bana taarruz etti. Müstemir adetimi bir tamam yerine getiremediğimden yine Ramazan hastalığı gibi ben kardeşlerimden yine manevi muavenetlerini çok rica ediyorum. Fakat merak etmeyiniz yatakta değilim. Yalnız fazla yazılan nüsaları tassiye edemiyorum. Sadisen Risale-i Nur bir cephede tevakkuf etse de Başka cephelerde fütühatı o tevakkufun yerini tutar. Hatta bu hadise münasebetiyle burada bir derece ihtiyata binaen tevakkufa niyet edip tervic ettiğimiz halde Bilakis Isparta tevakkufuna karşı buralarda inkişafat ile tezahür etti. Elhamdülillahi haza min fadli Rabbi. Enziade bize nezaretle bizimle ve siyasetle alakadar mühim bir memur yanıma geldi. Ona dedim ki Bu on 18 senedir sizlere müracaat etmedim ve hiçbir gazete okumadım. Bu 8 aydır bir defa cihanda ne oluyor diye sormadım. 3 senedir buradan işitilen radyoyu dinlemedim ta ki kutsî hizmetimize manevi zarar gelmesin. Bunun sebebi şudur ki iman hizmeti, iman hakayığı bu kainatta her şeyin fevkindedir. Hiçbir şeye tabi ve alet olamaz. Fakat bu zamanda ehli gaflet ve dalalet,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 Birakis teşhilat göstermeniz lazım. Çünkü hizmetimiz emniyet ve hürmet ve merhameti tesis ile hem asayişi hem nizibatı hem hayatı ictimayeyi anarşilikten kurtarmaya çalışıp sizin hakiki vazifenizin temel taşlarını tespit ediyor, takviye ve teyit ediyor. Sabyan, Hafız Ale'nin mektubunda bazılara hitaben yazdığımız bir mektup ile ve hadiseyi hazıra dair hafif geçeceğine ait son mektup Bugünden bir hafta evvel postaya verilmiş. Hafız Ali, yoldaki o iki mektubu okumuş gibi mektubunu yazması, sadakatinin bir lem'a-yı kerameti olduğu gibi, aynı günde hiç vuku bulmamış, yanıma ehemmiyetli büyük bir memuru siyasi gelmesini, Nazif'in arkadaşlarından, Köroğlu Ahmet rüyada aynen görüp, o memurdan üç saat evvel rüyayı bize hikaye edip tabir istedi, tabiri tevilsiz çıktı. Umum kardeşlerimize birer birer hususan musibet selam ve dua ederiz. Aziz Sıddık mübarek kardeşlerim ve hizmet-i Kur'aniye ve imaniyede sebatkar, sarsılmaz, yılmaz arkadaşlarım ve bu misafirhane dünyada şefkatkar ve fedakâr ve vefadar yoldaşlarım. Bu defa Nur Fabrikası'nın sahibiyle ve tam bir muavini ve tam bir hüsrev olan Kahraman Tahir'in beşaretli mektupları, Ve Medresesi Nuriye'nin kahramanlarından Marangoz Ahmed'in ikinci rüyası ve üçüncü rüyanın ahirinde malum musibetin akabinde sarsılmayan faal Hafız Mehmet'in çocuklara Hatim duasını yapması ve Risale-i Nuri okutması üstümüzden dağ gibi manevi ağırlıkları kaldırdılar. Cenabı Hak sizleri ve onları afat-ı maneviye ve maddiyeden muhafaza etsin. Amin. Marangoz Ahmed'in ikinci rüyası Peygamberimiz aleyhissalâtü vesselâm ile alâkadarlık ve sürûlü olduğu cihetinden, rüyâ-i sadıkı olduğuna, o medrese-i nuriyenin civarlarındaki kardeşlerin ve hemşirelerin maddi hizmetleri, canlı ve ruhlu bir suret alıp, Peygamber aleyhissalâtü vesselâmın sünnet-i seniyesinin ihyasına medar olacağına işaret verdiği münasebetiyle, mektubunuzu almadan iki gün evvel gördüğüm bir rüyayı beyan ediyorum. Şöyle ki, Gördüm. Şimdiki reis veya şimdiki reisler tanıdığım ehemmiyetli bir iki hocaya hilafet rütbesini ve meselelerini tatbik etmeye ve hilafet o hocalara veya reislere hangisine verileceğini rüyada anladım ve o neticeyi kararları bana göstermek için bana karşı geldiklerini gördüm. Sonra uyandım. Sabahleyin kardeşlerime söyledim. Dedim, Allahu alem İsparta havalisinde Risale-i Nur'un maddi malubiyeti içinde manevi bir galibiyeti olmuş ki büyük makamât resmiye de en mühim mesail-i İslamiyye medarı bahs olacak. Biz Isparta'da o musibetin ne derece ileri gittiğini bilemediğimizden ve çoktan beri de ne hal-i alemden ve ne de resmi halden anlamayıp dinlemediğimiz halde bu rüyanın rüya-i sadaka olduğuna bir emare olan beni bir gün baktırdı o emare şudur ki. Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir talebesi Ankara'dan gelip, ben sormadan dedi. Reis, Kur'an'a yeni bir tefsir yazmayı emretmiş, o da yazıyormuş. Hem söylemiş ki, dâhiliye vekili, yirmi senelik bir adete muhalif olarak, dinsiz bir millet yaşayamaz diye, din lehinde beyanatta bulunduğunu ve marif nâzırı da, adab İslamiye lehinde eski prensiplerine muhalif olarak, beyanatta bulunduğu gibi, ehemmiyetli bir değişikliği ihsas ettiğinden, kulağımı kapadığım 8 aydan sonra, bu rüya hatırı için bu haberleri aldım. Bunun sebebini anlamak cidden arzu ettim. Birden ihtar edildi ki, ehl-i dalalet, memur siyasiyeyi aldatıp, Risale-i Nur aleyhinde genişçe, buradan oraya kadar bir daire içinde taarruz edip, derece-i kuvveti anlamak istediler. Gördüler ki, sökülmeyecek, mağlup edilmeyecek bir kuvvette gördüklerinden, ehemmiyetli büyük makamat-ı resmiyede mahiyetini medar-ı bahs ve dikkat ettiklerinden, bilmecburiye, bir nevi musalahaya yol hazırlamak ve şimdiye kadar hakikat ve hikmete muhalif olarak iyilikleri ölen reise ve fenalıkları millete, orduya vermek yerinde, o hata azimeye bedel, bütün fenalıkları ölene verip, kendilerini bir derece o dehşetli hataiattan kurtarmak çaresini aramağa bir zemin teşkil etmeye çalışmış ki hem rüya hem bu haberler haber veriyor. Birinci, ikinci hulusi'lerin müşterek mektupları bu iki rüknü mühimmen'in gayretleri, sadakatleri çelikten daha metin olduğu her hadise ile gösteriliyor. Sait Nursi